Ey Muhammed! De ki pis ile temiz bir olmaz, pisin çokluğu hoşuna gitse bile. Ey akıl sahipleri! Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.